Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan mesuranlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye Kitap Dostu Sezin Okulu sunar Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap başlıyor. Evet, iki hafta süren bir e, ayrı ayrı aile bireylerinin başka başka şehirlerde hatta hastalandığı değil mi? Karambol iki haftadan sonra. Hastalık maratonumuzu tamamladık, e, tamamladık ve e, iki tane resimli kitapla ama birinin yaş grubu büyük evet. e, bir resimli kitapla başlıyoruz bugün. Evet, ilk söz edeceğimiz kitap ne zamandır anlatmak istediğim ama e, işte fırsatını bir türlü bulamadığım. Çok da önemsediğim bir kitap. Adı Sahinit. Sahi Nedir Faşizm. E, Ginko çocuktan çıktı bu kitap. Ginko e, yayınları tarafından yayınlandı. Türkçesi. E, Murat Özsoy'un çevirisiyle. UMEA Üniversitesi tarih doçenti Lena Bergren e, anlatıyor, yazıyor. Kalle Johansson da e, çiziyor. İsveççe, İsveçli e, bu iki e, insan da. Şimdi Lena Bergren'in e, hemen arkada bir biyografisi var. Hatta bir son sözü de var. E, önemli özelliği özellikle faşizm üzerindeki üzerine yaptığı çalışmalarla biliniyor. Yani e, Birinci Dünya Savaşı, İki Dünya Savaşı arası ve İkinci Dünya Savaşı dönemini çok çalışıyor. E, ve faşizm üzerine e, çok çalışıyor. Bu faşizmin ne olduğunu, nasıl yayıldığını, nasıl ortaya çıktığını bütün bunları e, yoğun biçimde çalışan bir kişi. Dolayısıyla onun anlatması oldukça önemli kendisi de zaten son sözde şey söylüyor bunu çizgi roman olarak anlatmak çok heyecan verici bir şey çünkü hem diyor e, basit olacak Aha. ve çizgi romanın gücü kullanılacak bazı şeyleri sözle anlatmak çok zor ama resimle o kadar güzel veriliyor ki yani kendisinin son sözünde bütün bunları söylüyor zaten e, kitap gerçekten de öyle. Şimdi. Kitap da zaten e, bu iki insanın bir araya gelerek e, evet. bu konuyu tartışmalarıyla başlıyor e, Yani e, evet proje başlıyor. için bir araya gelmesiyle başlıyor. Tartışma değil de bu işi nasıl yapacaklarını Aha. konuşuyorlar gibi daha çok. Ama işte bir giriş bölümü var. Bu giriş bölümünde e, önce işte e, faşizmin ne olduğunu. Çünkü kitabın e, hani adı gerçekten önemli. Sahin nedir faşizm? Yani işte ben de bazı şey yani ne faşistlik bu falan ya yapıyoruz ya hani evet. yani o mu o acaba? E bir de bu şöyle bir şey bir önemi var. Hani kitabı anlatmaktan önce bunu söylemek gerektiğini düşünüyorum. E, tabii bu kitabın yaş grubunu da belki baştan söylemek lazım. Ortaokul lise Hı -hı. çağı için çok daha yani çok uygun e, kitaplar bunlar. <gülüyor> e, önemi şu bence faşizm denilen şey e, yani basbayağı varlığını sürdürüyor. Zaten e, Lena Berkren'in söylediği de o. Yani faşizm öyle ortadan kalkmış falan değil. Evet. Yani ee, tamam 2. Dünya Savaşı'nı bitiren o iki bombayı atıp birkaç yüz bin kişiyi ortadan kaldırmayı hesaba dahil etmemiş olabiliriz ama bu faşizmin bittiği anlamına gelmiyor. Evet, farklı biçimlerde, ee, de farklı yerlerde. Evet, onu da söylüyor. Çağ ayak uyduruyor diyor. Yani bu zamana uygun işte bazen bazı iddialarını geri çekiyor bazı iddialar ama hani bu var ve yaşıyor. Hı hı. Farklı yöntemler, farklı söylemler. Sosyal ama... medyada var mesela sosyal medya. Evet birçok şekilde bir karşılaşıyoruz. Göre Kendisine hiç kondurmayan insanlara bile belki bir tür faşizm uyguluyor evet. olabilir. Yani bu anlamda bu meselenin ne olduğunu anlamak ve anlatmak hele e, çocuk ve gençlere anlam, a, anlatmak hı hı. yani çok büyük bir e, öneme sahip bana evet. göre. Yani görev niteliğinde bir şey aslında. E, o yüzden çok çok önemsedim ben bu kitabı. Çok cesur bir kitap olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Yani hani İsveç için bile cesurdur. Büyük ihtimalle böyle bir kitap. Şimdi en başta e, faşizmin ne olduğuyla hani ilgili işte genel bir giriş yaparken diyor ki, e, işte çizgi roman formatında bu arada başlıyor zaten kitap. Faşizmin olumsuz bir şey, hatta kötülükle özdeş olduğu çoğunluğun üzerinde birleştiği bir nokta diyor. Mesela işte burada farklı insan gösteriyor. Farklı ırklardan, farklı insanları gösteriyor. İşte birisi güçsüzlerin aşağılanması, biri diktatörlük, biri baskı, biri disiplin, biri soykırım, biri ırkçılık diyor. Diyor ki yani kötü bir şey olduğundan eminiz. Ee, diyor Bir yandan da başka bir şey daha. İşte burada Mussolini ve Hitler'i görüyoruz. Evet. Ama bir bu işte başka bir bayrak da İsveç, var orada. İsveç, İsveç bayrağı. Bir birisi. Ee, faşizm sözcüğü diyor başka insanlara kötülük yapmak isteyen içleri nefret dolu delileri getirir çoğunlukla aklına. Öte yandan günümüzde birçok kişinin iki dünya savaşı arasında faşist rejimlerin gerçekleştirdiği kimi şeylere olumlu baktığını da biliyoruz. Yani işin böyle bir durumu da var. Ve bir açıklama yapıyor sonra. bak bunlar da çok ilginç. Onlar refah toplumunu inşa etti, yoksulluk ve işsizlikle savaştı, çocuk bakımını organize etti, altyapıyı oluşturdu, kanserle mücadele etti, ortak hedefleri olan bir toplum yarattı. Peki faşist değerler hakkında bildiklerimiz gerçek resmi tam olarak yansıtıyor mu? Şimdi burada insanın biraz kafası karışıyor değil mi? Evet çünkü iyi bir sürü şey sayıyor. Evet iyi bir sürü şey sayıyor. Ama bunları hangi bağlamda nasıl yaptığın ve bunları hangi gruba hak gördüğün. Evet. İşte işler burada çok değişiyor. Yani sonuçta evet tıp adına çok büyük gelişmeler ve ee, neden olmuş olabilir doktor Mengele ya da işte e, o dönemin Japon e, doktorları inanılmaz deneyler yaparak hı hı. da yani ama deneyleri nasıl yaptı? Yani nasıl oldu kim? Yani çok acayip hani e, o hikayeler. E, i̇şte kitap böyle başlıyor ve e, önce bize fazladan cin'den bahsediyor. İşte 1919'da e, Benito Mussolini'nin e, işte bir e, top, düzenlediği toplantıyla başlatıyor. İşte burada başlayan kendilerini faşist olarak adlandıran yani ve faşist sözcüğün etimolojisini de veriyor. Fasci diye okunur herhalde. Faşi sözcüğünün kökeni değnek demeti anlamına gelen fasestir diyor. Uh -huh. Bu da e, ta işte Roma döneminde bir bir şeyin bir şey ne bir bir insan varmış, elinde üzerine balta ağzı takılı bir e, değnek demeti tutarmış. Uh -huh. Kendilerini oraya bağlayacak hani böyle. İşte tarihsel kökler bulmaya vesaire ya işte onların hepsini anlatıyor çok güzel. Yani bir e, faşist görüşün kendisini nasıl biçimlendirdiğini tarihsel süreç içinde Mussolini ile başlayıp Hitler döneminde işte Almanya'ya geçip bunun başka ülkelerde nasıl karşılıklar bulduğundan söz edip işte mesela Lapon hareketi, Finlandiya, Yeni İsveç hareketi, İsveç, Sosyal Fransa Partisi, Fransa, o kaç hareketi, Macaristan, Demir Muhafızlar, Romanya aynı dönemde işte gri gömlekler İzlanda mesela hiç aklıma gelmezdi evet. İzlanda İngiliz Faşistler Birliği, Büyük Britanya işte Faranjistler, İspanya bunların hepsinden e, bahsediyor ve e, Hitler'in demokratik bir seçimde e, 37.4 %37.4 oy almış olmasına hı hı. bu kadar çok insanı kendine çeken hangi politik fikirlerdi sorusuyla bir bakıyor eee Şimdi burada şunlardan bahsediyor sonra bize. Şimdi artık hani bize tarihsel altyapıyı da kurdu. Çizgi roman anlayışı içinde yine. Diyor ki fa faşist bakış açısının birinci unsuru ultra milliyetçi yeniden doğuş. Yani ulusun yeniden doğması meselesini işte. Ee, ve burada da farklı milliyetçilik türlerine bakıyor. işte aydınlanmayla birlikte gelen Fransız e, türü bir milliyetçilik var. Burada işte. Diyor ki sağduyudan, bilimden ve toplum yararından yanaydı. Kiliseyi otoritenin kutsanmasına, eserte ve ayrıcalıklara ise karşıydı. Hı hı. Ve hani bir ulus fikri var. Fransızca konuşan işte ne diyor bakayım. Ha, burada millet bir coğrafi bölge, bir anayasa ayrıca ortak bir dil ve kültürle tanımlanır diyor. Hı hı. Yani Cezayirli bir Arap olması onun... Bu ulusa dair olmayacağı anlamına gelmiyor hepsini diyor şekilde. Evet, hepsini kabul ediyor. Ama Almanya'ya gelince Almanya'ya romantizmden çünkü. etkilenmiş, beslenmiş bir e, kültür milliyetçiliği var. O da kültürün saf kalması. Yani sen benim gibi davranmıyorsun. Yani bir başka bir şimdi bu em, soyut bir şey olduğu için çok muğlak bir şey olduğu için yani aynı dili konuşuyor olabiliriz. Değil Ama mi? Ama Alman olarak Ama Alman olarak doğman gereklidir diyor. Doğman yani bu e, ikisi arasındaki farkı kültürel milliyetçilik e, nasıl daha en başından farklı ırklara, işte başta Yahudiler, Çingeneler gibi farklı hı hı. ırklara hatta kendi ırkından olup da ne bileyim zihinsel e, farklılığı olana, bedensel farklılığı olana hı hı. nasıl düşman olduğunu da e, anlatıyor aynı zamanda. Ve buradan e, işte bu gelişimlerini yine bir tarihsel süreç içinde e, gelişimlerini de aktararak bunların hepsinin aynısına girersen bitmez yani program. Ama çok ee, böyle adım adım çok güzel, yapbozun net, parçaları gibi birbirini ekleyerek anlatıyor. Aynen öyle. E, Faşist e, bakış açısının ikinci unsuru diyor sonra. Alternatif bir post-liberal liberal modernite. Şimdi bu tür sözcükler e, okuyacak çocuğun bilgisi dahilinde olmayabilir. Hı hı yanındaki yetişkinin bilgisi dahilinde de olmayabilir. Kitapta peki böyle bir sözlük. Şimdi ya da kitap içinde birçok şeyi zaten kitapta bir sözlük bölümü yok ama bir şeyin ne olduğunu burada verdiği kavramın ne olduğunu ne anlama geldiğini elbette anlatıyor ama yine de anlamak zor olabilir. Hı hı. Ee, bu noktada alternatif kaynaklara başvurarak bu kavramlarla ilgili bilgi edinmekte yarar var. Bu her kitap için böyle ama böyle bir kitap için hele tabii yani, olmazsa olmaz bir şey. Çok ciddi, yani evet. Çizgi roman formatında olsa bile çok ciddi Aynen öyle yani. Kitabı. Tabii tabii çok ciddi bir kitap bu yani. Hmm. yani. Çizgi romanın da gücünü kullanıyor aynı zamanda ki bu noktada da başarılı bir birleşim var. Başarılı bir alaşım var ortada. Faşist bakış açısının üçüncü unsuru diyor. İşte yeni bir toplum yapısı. Bunu anlatıyor işte Almanların vesaire işte İtalyanların bu konudaki yaklaşımları farklı derinlikleri var farklı bağlamda mesela ırkçılık e, İtalyan faşizminde çok daha aşağıda görülüyor yani aşağıda görülüyor derken daha az seziliyor hı hı. Alman e, işte nasyonel sosyal nazizmde hı hı. daha güçlü görünüyor ama hani yok mu var hepsinde aynı şekilde var bunlar. Şimdi bunların sağdı. mesela o hani en başta dedi ya işte kanserle mücadele şu yeni bir toplum yaratmak istiyorlar ya hı hı. o yaratmak istedikleri yeni toplumun her alanda devlet tarafından üretilmiş olması gerekiyor. Yani çok enteresan bir şey bu. İşte mesela diyor ki e, spor yapan vejetaryen bilmem ne bilmem ne ne yediğine ne içtiğine karışıyor. Hı hı. Senin e, istiyor ki senden e, aklın gönlün Ruhun, her şeyin sadece milletine ait olsun. Sadece işte o ülkeye ait olsun. Sen, sen, sen yoksun olman. yani. Tabii sen yoksun. Ve bunun dışında kalan herkes de yok edilebilir bu bakış açısına göre. Zaten dış düşmanlar Aynen. olarak görüyor. İç düşmanlar, dış düşmanlar falan. Ve bakış açısının dördüncü unsuru yeni bir insan. işte yine burada anlattığı şey. Ben biraz önden gittim. Hı hı. Ee, yani bütün bu unsurları anlatıyor örnekleriyle anlatıyor. Tarihsel örnekleriyle anlatıyor. Ee, ve en sonunda e, işte İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan olaylardan da tabii bahsediyor. Ve elbette sert sahneler var. Bunun olmaması tuhaf olurdu. Yaşananlar düşünüldüğünde yani olmaması çok tuhaf olurdu. Ee, ve sonuçta bize e, Lena Berggren diyor ki, faşizm dediğimiz şey İkinci Dünya Savaşı'nda bitmedi. Hala sürüyor, dil değişiyor vesaire Ama biz bu kitaptan e, bu kitaptaki bu yalın asla basit değil hı hı. yani son derece güçlü ama yalın sade anlatımdan faşizmin ne olduğuna dair çok net bir fikirle e, hayata artık bakabiliyoruz. Böylece e, faşizmi gördüğümüz yerde tanıma konusunda daha donanımlı insanlar olabiliyoruz. Dolayısıyla bu kitap çok önemli tekrar adını söylüyorum Ginko'dan çıktı bu kitap. E, sahi nedir faşizm? Ee, İsveççe'den Murat Özsoy çevirmiş kitabı Türkçe'ye. UMEA Üniversitesi tarih doçenti Lena Berggren yazmış ve Kale Johansson e, çizgi romancı e, resimlemiş. Sahin nedir faşizm. Şimdi e, kısa bir müzik arası Ay verelim. Ay Carmela çalalım. Madem Ay Carmela çalalım. Kim söylüyor? Antoine Siosi e, söylüyor. Onun kadar faşista diyemiyoruz <gülüyor> biz ama e, şimdi ondan dinliyoruz Ay Carmela. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı bir dolap kitap, bir resimli kitapla devam ediyor. Evet yine e, Kuzey'den bir kitap. E, Hollanda'dan e, Anne-Marie van der Em'in yazdığı ve Mark Jansen'in resimlediği bir resimli kitap. Bir Aslan istiyorum. Can Çocuk'tan çıktı. Filamanca'dan dilimize çeviren de Sinan Çakmak. Ee, kitabın boyutları çok güzel değil mi çok, yani, evet, bu dizi çok güzel büyük, oldu bu büyük, boyutlar, evet. e, gerçekten büyük boy resimli evet. kitap ve resimleri de zaten e, çok anıtsal sahneler olduğu için küçük bir kitap olsa aynı etkiyi vermezmiş e, gerçekten böyle eline aldığında kocaman kucağını açıp bakabiliyorsun e, Can Çocuk'tan daha önce de Mark Jensen kitapları çıkmıştı e, Mark Jensen Yanlış hatırlamıyorsam 400-450'den fazla çocuk kitabı resimlemiş bir oh, illüstratör. Ee, ama 2000'li yıllardan sonra e, kendi yazıp resimlediği kitaplara da imza atmaya başlamış. Sıradan bir gün daha Hı -hı. önce çıkmıştı. Kendisinin yazdığı ve resimlediği ilk kitaptı bu. Ee, daha sonra Ada Çıktı Türkçe'de. Ve bir aslan istiyorum. Ee, bu sefer Anna Marie Van der yazdığı Mark Yensen'in çizer olarak katkıda bulunduğu bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Ee, Ama çizimler o kadar bağlayıcı ki Evet. E, yani, hani, çok gelirgin evet. bir üslubu var. Ee, o yüzden görür görmez evet. daha önceki kitapları anşinaysanız hemen ayırt ediyorsunuz çizeri. Ee, Öykümüzün kahramanı Robin isminde bir oğlan çocuğu odasında uyanmış, yatağında işte çok da rengarenk, cıvıl cıvıl bir odası var. Ee, dışarıda koskoca bir bahçe. Odanın içinde hayvan resimleri, hayvan figürleri, dinozorlar. Belli ki hayvanları seven bir çocuk. Hemen Robin'le ilgili ilk izlenimimiz bu. Ee, ev sessiz, ev sıkıcı. Hmm. Ve Robin karar veriyor o anda. Bir hayvan istiyor. Bir ev hayvanı. Hem de hemen bugün. Yani hmm. o kadar da sabırsız ve hangi hayvan olacağını da çok iyi biliyordu diyor. Burada odada tabii bir sürü hayvan resmi var ve dinozorları da görüyoruz. Hmm. Acaba dinozor mu isteyecek diye bir an düşünüyorsun. Sonra e, çeviriyorsun sayfayı ve koskoca bir aslan devasa. Aslanın yanında mini mini bir Robin görüyoruz. Dinozorlar bir aslan, bile minicik. Evet bir aslan istiyor, istiyorum <gülüyor> diye gürlüyor Robin. İşte gür, e, aslanın bütün özelliklerini sayıyor. Gürgeyle olacak diyor. Sivri dişli olacak diyor. İşte pençeleri e, oynayabileceği ve komşuları korkutabileceği bir aslan diyor. <gülüyor> diyor. <gülüyor> ee, ne derdi varsa sonra e, asla diyor yani. Bir sonraki sahneye geçiyoruz. O demin ki aslanlı gümgür gümgür sahne yerini tekrar o ilk odadaki hmm. sahne gibi bir sahneye bırakıyor. Bu sefer banyodayız. Ee, yine o yeşil renkler, saflık, hmm. huzur, dinginlik var. Renklerde ani böyle geçişler evet. oluyor. Ve resmin açıl her resmin açısı çok güzel. Evet e, e, banyoda küvetin içine girmiş bu arada anne dış ses olarak anneyi duyuyoruz asla diyor annesi hı hı. E, aslan fazla tehlikeli olur diyor bahçedeki kuşları yutar bir kere hı. olmaz diyor postacıyı yer tek lokmada diyor e, aslan yerine bir dal böceği besleyebilirsin diyor öneriye bak şimdi Evet sahnede de işte Robin küvetin içine girmiş suyu doldurmuş kafası görüyoruz kafasını ve küvetin bir kenarında da o dal böceği e, sakin sakin, Hı. yeşil yeşil duruyor orada. Ve e, bunu tabii o koskoca aslanı isteyen çocuk bunu kabul eder mi? Etmez. Bir sonraki sayfada bu sefer bir hipopotamın e, ağzında tabii. görüyoruz Robin'i. Hazır Hiç... küvetteyken. Evet, hipopotam yine bütün sahneyi kaplıyor, böyle renkler fışkırıyor. Evet, evet. E, sağından, solundan. Yani bütün o coşkuyu ve o renkler fışkırırken aslanı sahnede de öyleydi. Başka nesneler, eşyalar, oyuncaklar da böyle ufak ufak, ufak uçuşuyorlar. Yani Hipopotam bütün hayatın tam ortasına düşüyormuş gibi. İşte yine hipopotamın özelliklerini sayıyor. Onunla çamurda yuvarlanabilirim diyor. Ve tekrar anne. Anneyi hiç görmüyoruz burada. Hep annenin sesini duyuyoruz ve evin evi yine başka bir köşesinde Robin bu sefer bir merdivende oturuyor sakin sakin. Orada fanusun içinde bir balık var. Annesi diyor ki bir Japon balığı. Yani hipopotam koltuğu pisletir olmaz diyor Japon balığı al diyor e, bütün gün yüzer ve huzur verir diyor e, bu şekilde e, anne ile Robin arasında sürekli böyle bir nasıl diyeyim, müzakere e, gibi bir durum var Robin bir önerme ortaya koyuyor işte hangi hayvanı istediğini söylüyor ve hayvanla Hı -hı. yapabileceklerine dair şeyler sayıp döküyor e, ve annesiyle birlikte evi de dolaşıyoruz yani odada başlayan e, hikaye bütün evi gezdiriyor bize. Hı -hı. İşte o evle ilgili, anneyle ilgili, annenin hayattan beklentisiyle ilgili her şeyi de görüyoruz. Mesela bütün evde kaktüsler, skulentler Hı -hı. var. Böyle yeşil, düzenli, hiçbir dağınıklık yok. Yani sen o eve hipopotam getir. Evet, yani bu çocuk gerçekten o evde sıkılıyor, haklı <gülüyor> ve kendine eğlence arıyor, renk arıyor, hareketlilik arıyor ve her seferinde başka bir... E Karşı duruşla karşılaşıyor. Bir maymun mu orangutan mı bu arada? Maymun istiyorum diyor. Sonra sayıyor işte bir bobin olabilir, ha. goril olabilir, orangutan olabilir diyor. Buraya bir kocaman orangutan resmi çizilmiş. Tabii vazolar uçuşuyor havada. Evet, sallanıyor çünkü avize de sallanıyor. Evet ama yine muhtemelen. nispeten sakin bir türü yani orangutan. Evet ama Robin'in ne kadar eğlendiğini görebiliyorsun. Evet, bu sefer her şeyin itinayla dizildiği bir mutfağa geliyoruz işte hamster aldı annesi o da olmuyor derken e, sayıyor sayıyor Robin hiçbir şeyi kabul ettiremeyince e, madem diyor bir aslan hipopotam maymun keçi veya papağan besleyemiyorum göz annesine bakıyor ve şöyle e, diyor hikayemiz zamanı gelmişti Heh. tamam o zaman bir köpek istiyorum ya. Demek tavına getirdi annesini. <gülüyor> evet. Güzel. Robin de işini biliyormuş. Evet. Ee, Benim Robin'im işini bilir. <gülüyor> annesi de öyle hemen tamam demiyor. Yine düzenli sakin bir sah sahne görüyoruz. Salondayız bu sefer. Koltuğun üstünde böyle bir süs köpeği miyim incecik? Ya bir ee, dakika bir şu ayrıntıdan bahsetmeden mi bak? Ortada sütun gibi bir şey var ve onun üzerinde bir cam vazo duruyor. Evet. Ya bizim evde mesela mümkün mü sence böyle bir şey? Yani. İşte bu çocuk e, bu evde yaşıyor düşün. Çok zormuş yani hakikaten yani. yani annesi, ben çocukları kastetmiyorum kendimi kastediyorum mesela. Mümkün mü canım şunu şurada durması yani. E, balık önerdiğinde Tabii. de evet, öyle diyorsun. bir yerde duruyordu. Yani evin kendisi biblo gibi. E, annesi de ona biblo gibi bir köpek öneriyor. Annesinin hayal ettiği köpek işte şöyle küçük iyi huylu mis gibi kokan koltuğa Hı. sığacak. Bir köpek diyor. Biraz sonra bir barınağa gideriz diyor. Bu, bu da evet, önemli. önemli. Bir, bir şey barınağa var. gidip köpek alıyorlar. Ve biraz sonra bir sonraki sahnede salonu görüyoruz. Az önceki salon. Oh, yeah. Bu sefer Rubin'in <gülüyor> hayal ettiği hayvanlarla yaptığı şeyler değil. Bu gerçek. O salonun ve barınaktan getirdikleri köpeğin ne halde olduğunu son sahnede görüyoruz. Çok keyifli, çok eğlenceli. <gülüyor> çok kitap, evet. ee, biz okurken çocuklarla çok eğlendik. Bir sürü böyle küçük ayrıntı yakalıyorsun ve o kitabın içindeki iki ayrı ruh hali, Robin'in hayalleri, hmm. annesinin gerçekliği, hepsini bir arada arka arkaya görmek, izlemek çok keyifli geldi bize. Ee, kitabın adını tekrarlayayım. Bir Aslan istiyorum. Ee, Anne-Marie Van Der Am yazmış ve Mark Yensen resimlerini çizmiş. Can Çocuk'tan çıktı. Sinan Çakmak Türkçesiyle. Çok eğlenceli ve keyifli. Hani bir laf vardı ya, çok ünlü ve yaşlı bir çizer adını unuttum. Böyle e, Doğu Avrupalı filan bir çizerdi galiba ama çok yaşlı bir kadın çizer. E, resimli kitap bir çocuğun gördüğü ilk sanat galerisidir diye bir hmm, cümlesi var. Çok güzelmiş. Var. Çok güzel bir cümle. E, benim de hep aklımda tuttuğum bir cümle. E, bu kitaplarda da bu özellik yoğun biçimde var. Evet. Yani hakikaten resimleri çok güçlü resimler gerçekten ama çok da keyifli hikayeler çok güzel. Ee, süremizin sonuna geldik. Evet bugünlük bu kadar evet. gelecek hafta görüşmek üzere. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı.